Hatırladığınız üzere en son almış olduğumuz bab hangi baktı? Allah'tan başkasına kulluğu ifade eden her isim haramdır. Daha önceki babımız arkadaşlar فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَى lehu شُرَكًا Allah Teala insana ve eşine eli ayağı düzgün salih bir çocuk verdiğinde bunun akabinde onlar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 Bab Başlığımız Velillahlil Esmaul Husna. Fad'uhu biha. Ve terr ve terr'u'llezine yunhidun fi esma'ih. Se yuczauna ma kanu ya'malun. Daha söylediğimiz üzere hatırlıyorsunuzdur. Müellif rahimeullah kimi zaman konuların başlığını direkt kendinden bir başlık koyarak e, zikretmiş. Kimi yerlerde de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 <gülüyor> o zaman ne yapmış oluyor? Arkadaşlar? <gülüyor> kimse Selefi salih'in yolundan ayrılmış oluyor. Müellif rahimahullah bizlere işte bu bakta bunu işaret etmek istiyor, bunu öğretmek istiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Araf suresinde وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ husna En güzel isimler Allah'ındır. Husna kelimesi arkadaşlar Arapçada ahsen kalıbı vardır, ef'al kalıbı vardır. Bu kalıplara biz ef'alut ef tafzil en güzel, en büyük, en çok gibi ifade edeceğimiz ef'alut tafzil kalıbında gelmiş olan isimlerdir. Yani isimlerin en güzeli Allah-u Bu isimlerin hepsi allah Teala'nın isimlerinin hepsi nedir arkadaşlar? Ahsen husna. Dişisi de bunun ne oluyor? Husna oluyor.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 Zatına işaret ettiği için, onu bize anlattığı için bu isimlerin hepsi nedir arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> husnadır, en güzel isimlerdir. <gülüyor> Aynı zamanda ikinci olarak bu isimler niye husnadır arkadaşlar? Çünkü bunlar içermiş olduğu manalar bakımından, içermiş olduğu sıfatlar bakımından en mükemmele işaret eder.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 Bu sebeple de bu isimlere niye bu isimlere nedenmiş? Esmaul Husna. 3. olarak bu isimlerin hepsi noksandan, eksiklikten, noksanlıktan ve kusurdan nedir? Münezzehtir. Her biri en mükemmelini ne ifadeler, en mükemmeli işaret eder. Bundan dolayı velillahlil esmaul husna. Allahu Teala'nın en güzel isimleri Allah-u Teala'nındır. En güzel isimler Allah'ındır. In. Allah FEDU'UHU BIHA Bu isimlerle ne yapın? allah Teala'ya dua, dua edin. Duada bulun. Dua kelimesi arkadaşlar Arapçada iki manaya gelir. Birisi nida etmek yani seslenmek. Yani Allah Teala'ya nida edin, seslenin. Ya gaffar iğfirli, ya rahman irhamni. Ey gaffar, benim günahlarımı bağışla diye. Ne, ne yapmalısın? Nida etmelisin, seslenmelisin, yalvarmalısın, dua etmelisin. Arapçada duanın bir başka manası da isimlendirmek demek. Mesela deniyor ki, da'utu da zeyden. da'utu da zeyden. Ey semmeytu. Onu zeyd olarak ne yaptın? İsimlendirin. Yani Allah Teala'nın güzel bir isimleri vardır. Bu isimlerle Allah Teala'yı ne yapın? İsimlendirin. Bunları kabul edin. Bunlara iman edin. Allah kendini bunlarla isimlendirdiyse sizler de bunlarla ne yapın? Allah Teala'yı isimlendirin. <gülüyor> yani Mekke'li müşriklere bakıyorsunuz. Allah Teala'nın bazı isimlerini ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Ne diyorlar? Enes sürül-ül <gülüyor> Rahman. Biz diyorlar Rahman'a olana mı seçeceğiz? Ve <gülüyor> rahman. Rahman da kimin nesi? Kimdir o yani? Kabul etmiyorlar. Rahman. Bu Allah-u Teala'nın ismini imkar ediyor. O halde Allah-u Teala bize bu ayette diyor ki فَدْعُوهُ biha Bu isimlerle Allah-u Teala'ya nida edin ve bu isimleri Allah-u Teala'ya ispat edin, onları kabul edin. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ yulhidun fi أَسْمَائِه۪ي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 kazılan kabir sonradan sol, içine doğru, sol tarafa doğru sağ tarafa doğru bir defa daha kazarlar. O, o içe doğru kazılan bölüme ne deniyor Arapçada? Lehad, lehad. deniyor. Sağ tarafa olan içe doğru kazılan kısmı lehad deniyor. Niye lehad deniyor? Çünkü kabir normal bir şekilde kazılırken sağ, tarafına, sağ tarafa doğru sonradan ne yapılıyor? <gülüyor> <gülüyor> kazılarak, kazılarak normal seyrinden çıkmış oluyor. Bunun içinde ona lehad deniyor. allah Teala'nın isimlerinde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 İlk arkadaşlar Allah-u Teala'nın isimlerini ve bu isimlerin içerdiği sıfatları inkar ederek ilhada düşülmüş olur. Yani bakıyorsunuz cehmiye denilen grup, fırka ne yapmış? Allah-u Teala'nın bütün isim ve sıfatlarını inkar etmiş. Öyle değil mi? Biz bu, bu konuyu hatırladığınız üzere akidetul vasit diye derslerimizde işlemiştik. Cehmi'ler sadece Allah-u Teala'nın vücut, mevcut olma,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 Yaratıcının ne olmasını gerekli kılar? Hay olmasını gerekli kılar. Ne demek hay? Diri. Hayat sahibi olmasını gerekli kılar. O zaman biz diyor Allah'ın hayat sahibi olduğuna ne yapıyoruz? İman ile ispat ediyoruz. İşte Allah'ın da egem sıfatının olması gerekir diyorlar. Çünkü her şeyi ne yapması lazım. Bilmesi lazım. Öyle değil mi? Yani eğer haberdar olma olmadığı şeyler olursa Allah Teala'ya cehalet ispat edersek veya cehalet yakıştırırsak o zaman ne olur?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 Başka nasıl ilhada düşürülür? Mekkeli yapmış olduğu bir ilhat var. Kendi taptıkları putlara Allah-u Teala'nın isimlerinden ne yapıyorlar? İsimler çıkarak, isimler üreterek o putlarına bu isimleri ne yapıyorlar? Koyuyorlar. Mesela El-Lat ismini El-Lat ismini nereden almış Mekkeli müşrikler? el Ilah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 Gaybın mefatihi, hazineleri Allah'ın katındadır. Ve ya'lemuha fil berri vel bahr. Ve ma teskutu min varekatin illa ya'lemuha. O ki karada ve denizde olanları bilir. Ve ma teskutu min varekatin illa ya'lemuha. Düşen hiçbir yaprak yoktur ki Allahu Teala o düşen her bir yaprağı bilmiş olmasın. Ve habbetin fi zulumatil ardı ve la ratbin ve yabisin illa fi mubin. Yeryüzünün karanlıklarında olan ister yaş olsun ister kuru olsun her taneyi Allahu Teala ne yapmıştır? Kendi katında olan kitabın mubin, o apaçık olan kitaba yazmıştır. Nehi mahfuza yazmıştır. Yani Allahu Teala ne yapar arkadaşlar? Her şeyi bilir. Hatta dediğimiz gibi allah Teala'nın da bu ayette ifade ettiği gibi ağaçtan düşen yaprakların her tanesini de allah Teala bilir. <gülüyor> allah Teala Teala'nın da Allah-u <gülüyor> yaratan bilmez mi? Yani bunları yarattıysa düşünün bunların bir rüzgarda savurduğu ve Nereye düştüğünü bu yaprakların hepsini allah Teala teker teker ne yapmakta bilmekte. O zaman bizler iman ediyoruz ve ispat ediyoruz ki allah Teala alimdir. Bugün aynı ismi nasıl Mekkeli müşrikler Allah kelimesinden, ilah kelimesinden alarak kendi putlarına takmışlar. Bugün de bazı insanlar ne yapmaktalar? Kendi şehirleri hakkında guluv'a düşerek haddi açarak Allah Teala'nın bu sıfatını kendi şehlerine, kendi efendilerine ispat edip nispet etmektedir. Geçen bir kardeşimizle oturuyoruz. Elillahi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Lillahirrahmanirrahim> hamd, tövbe etti, bir tarikata mensup bir kimseydi. Bence bizatihi kendim duydum. Şeyh efendiden diyor. Şöyle derken duymuş şeyhini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 Dikkat edin, ne yapmakta bu insanlar? Allah Teala'nın isimlerinde ilhada düşmekte. Çünkü Allah Teala, gaybı ancak kendisinin bildiğini söylüyor. Qul la ya alamu men fi seme ard. Men kelimesi arkadaşlar hatırlarsınız Arapça okuyan arkadaşlar. Men kelimesi kim için kullanılıyor? Men, akıllı varlıklar için. Rahmet alsın. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض. Yerde ve gökte olanların hiçbiri bilmezler. Neyi bilmezler? El-gayba. Gaybı bilmezler. Yerde ve gökte olanların hiçbiri gaybı bilemezler. İllallah. Allah'tan başka bir kimse bilemez. وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ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 Onların Rablerini tanımamış olmaları sebep Rablerini tanımaya götüren tevhidi çok iyi bilmiş olmamaları. Başka nasıl ilhada düşülebilir? Üçüncü olarak arkadaşlar inkar ederek bazıları diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُوا لِرْرَحْمَانِ Onlara hekkeli müşkere dendiğinde Rahman'a secde edin.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 Baba diyorlar, Eb diyorlar değil mi? Baba diyorlar. Allah Teala'ya baba ismini atmışlar, takmışlar. Ya o felsevecilerin Allah Teala'dan bahsederken <gülüyor> el-illa'l-faile el gibi kendileri katında uydurdukları isimlerle ne yapmaları? Allah Teala'ya isimler takmaları. Bizler biliyoruz ki Allah Teala'nın isimleri arkadaşlar tevkiifidir. Yani allah Teala'nın kitabında kendini isimlendirdiği ve Peygamberinin sünnetinde bize haber verdiği isimlerden başka isimlerle Allah-u Teala'yı ne yapamayız? İsimlendiremeyiz. Tevkifidir. İşte Allah-u ki ve الَّذ۪ينَ يُلْحِيدُونَ Onun isimlerinde ilhada düşenleri ne yapın? Terk edin. Kendi hallerine bırak. Onları azap edecek olan, onları cezalandıracak olan benim.